Desteği için Açık Radyo Dinleyicisi Ayşegül Sönmez teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler Leyando sunan Emre Dağtaşoğlu. Tüm açık radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Sivas Zara yöresinden Çamşıha adlı bir uzun havayla başlayacağız. Kaynak kişi Aşık Hasan Turan, derleyen ise TRT Müzik Dairesi. Deniz Arslanbaş'ın Derun isimli albümünden dinleyeceğimiz bu uzun havanın ismi Aşağı mahlenin allı gelini. ama uzun havayı dinlemeden önce sözü biraz uzatmak pahasına sizlerle bir şeyler paylaşmak istiyorum. Önceki yıllarda ve aylarda defalarca belirttiğim üzere türkü hikayeleri ya da öyküleri furyasına hiç sıcak bakmadım. Çünkü birkaçı hariç geri kalanlarının uyduruk olduğunu düşünüyorum. Üstelik hepsi de birbirinin aynı. Oysa türkülerin sözlerinde kendi hikayeleri mevcut zaten. Sadece biraz dikkatli dinlenmeyi talep ediyorlar. Şimdi dinleyeceğimiz uzun hava da böyle. Biraz dikkatli dinlediğimizde bu sözler üzerinden çeşit çeşit öykü yazabiliriz. Ben yazılabilecek öykülerden en makulü olduğunu düşündüğüm öyküyü sizlerle paylaşmaya çalışacağım şimdi. Bu elbette ki bu uzun havadan çıkacak tek öykü değil. Ancak bana en kolay temellendirilebilecek olanı gibi geliyor. Dinleyeceğimiz uzun hava aşağı mahlenin de allı gelini, sabah erken kalkmış bağlamamış belini dizesiyle başlıyor. Gelin yeni evlenmiş genç kadın demek bilindiği üzere. Dolayısıyla bir türküde gelinden bahsediliyorsa ya onunla ilgili bir ağıt söz konusudur. Gelin çıkarma, gelin ağlatma havaları falan da buna dahil edilebilir. Ya gelinin güveyi vardır hikayede ya da sıkça rastladığımız üzere toplumsal normlar bakımından meşru olmayan bazı durumlar söz konusudur. Buna sıkça rastlarız türkülerde. Mesela ''Beni bir gelin vurdu, yaramı kız bağladı'' dizeleriyle. Türküyü yakanın anlatmaya çalıştığı şey evli bir kadına aşık olduğu ama ondan kam alamayıp evli olmayan başka bir kadının... Aşığımızın gönlünü teskin ettiği hususu benzer bir biçimde Allı gelin taş başını yol eder isimli Türkte All gelin paçaların yaş gibi yaktın beni kara kara taş gibi kötü gocam sanki sana eş gibi alamadım yardan ben Muradımı dizeleri var Yaylanın soğuk suyu isimli Türkte daha çarpıcı bir biçimde karşımıza çıkıyor bu mesele orada da. ''Yaylanın soğuk suyu, deldi bağrımı deldi, üç günlük gelin iken bana selamı geldi'' dizelerinden hemen sonra ''Seni domuzun kızı, hayırsızın gelini, alsam seni yanıma, sarsam ince belini'' kıtası geliyor. Daha hala mevzuyu kapatmamış türküyü yakan arkadaşımız. Hatta ilerleyen bir kıtada ''Everdi anan seni, ayırdı benden güya'' dizeleri var. İyice zincirleri kırmış, perdeyi yırtmış bu arkadaşımız. Mesela Emir Dağ Birbirine Ulalı isimli türküde de Bunun mu büyüdü gelin olalı, ben seni kızıken seven oğlanım dizeleri var. Örnekleri çoğaltabiliriz. Bunlarla ilgili onlarca belki örnek verebilirim ben size. Ama örnekleri uzatmamın nedeni şu, şimdi söyleyeceğim şeyler benim fantaziyalarım değil. Aksine türkülerde sıkça rastladığımız bir olgu ve anlatı biçimi o yüzden örnekleri uzun tuttum. Bu dinleyeceğimiz uzun havanın da sözleri aşağı mahallenin allı gelini sabah erken kalkmış, bağlamamış belini kaktım ki gidem Nazlı yarın yanına döndü bana kardeş dedi kırdı belimi. Dizeleriyle başlıyor bu dinleyeceğimiz uzun hava. Bu sözlerden anlaşıldığı kadarıyla önceden sevdalık eden bu iki gençten kadın olan evlenmiş ve gelin olmuş. Bu sebeple türküyü yakan kişinin nazlı yar diye tarif ettiği kadın artık toplumsal normlar gereği onu kardeş gibi görmeye başlamış. Ve bu da adamı kahretmiş. Sözlerden bunu anlıyoruz. İkinci kıtada da şöyle sözler var. Yemedim bahçenizde kirazdan, ben korkarım iftiradan garazdan, eğer hakikat diyar ise arar bulur beni birazdan dizeleri var. Bu ikinci kıtadan anladığımız kadarıyla Olaylar birinci kıtada bahsedilenlerle sınırlı kalmamış. Zira laf sözde çıkmış. Çünkü yiyemedim bahçenizde kirazdan ben korkarım iftiradan garazdan dizeleri ee, var. Bu dizelerle şimdi gelin olan eski yarini hiç öpemediğini anlatmaya çalışıyor. Zira kiraz dudakları simgeliyor malumunuz olduğu üzere. İftiradan, yalandan ve garazdan korktuğu için İthama neden olacak hiçbir eylem gerçekleştirmemiş. Ama buna rağmen iftira atılmış yine de. Hemen peşinden eğer hakikatli yar ise arar bulur beni birazdan dizeleri geliyor. Yani bu iftiralar ay yuka çıktığına göre beni bir bulur bir haber gönderir. Ne oluyor diye merak eder demek istemiş belki de. Arayıp bulduktan sonra madem iftiraya uğradık. Boşa gitmesin, eylemi de gerçekleştirelim diyecek belki de. Son da ise Araver'de, Karlı Dağlar Araver, Albu Mektubu Nazlı Yarever dizeleriyle başlayan sözler var. Burada da herhalde memlekette barınamayıp, iftiralar nedeniyle grubete gitmek zorunda kaldığını anlatıyor. Çünkü geleneksel yapının hakim olduğu toplumlarda normala, Aykırı eylemlerle suçlandığınızda orada barınmanız çok zordur. Ama yine de unutamamış eski sevdalığı olan yeni gelini. Nasıl bir kadınsa artık adamın ömrünü sökmüş, hafızasından silinmemiş. Allah sahibine bağışlasın diyelim. Kısacası bu anlattığım çerçevede bir öyküsü var türkünün. Sözlerinden bunları kolaylıkla anlayabiliyoruz. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi Deniz Aslanbaş'ın Derun isimli albümünden dinliyoruz. Aşağı Mahle'nin Allı Gelini Senin dallı ghenini, sabah erken kalkmış bağlamamış beni, canım. Kalktım ki gidem nazlı yarın yanına Döndü bana kardeş dedi kırdı beni Döndü ki gidem nazlı yarın yanına döndü bana kardeş dedi kırdı beni Canızdaki razdan Ah ben korkarım iftiradan bak Cem Hakikatlı Yarisi Arar Bur şimdi beni bir ar. ki canlı arar bulur şimdi beni bir az da Bu mektubumudan aznı yavra ver -er canım Yar ateşi yüreğimi yaktı kahraman Kuşlar haberimi yaraver can Yar ateş yüreğimi yaktı, kavurdu Uçan kuşlar haberimi yahu Şimdi de sırada bir Sivas türküsü var ve listeye bakınca fark ettim. Gerçekten şu ana kadar farkında değildim ve hiç tasarlamamıştım. Ama çok güzel bir gelin türküsü gelmiş az önce dinlediğimiz uzun havadan sonra. Bazı tesadüfler tevafuk mu demek lazım yoksa bilemedim. Gerçekten tesadüfün ötesinde isabetli olabiliyor. Bu da onlardan birisi. Dinleyeceğimiz naif gelin türküsünü aslında geçen hafta da dinlemiştik ama bu yorum çok güzel olduğundan ve listenin camına da yakıştığından ufaklı icradan aldım listeye. Bunun sözleriyle ilgili de aslında uzun uzun konuşulabilir. Önceki uzun havada hikaye netti bence fakat bu türküde birkaç farklı hikaye aynı güçle gerekçelendirilebiliyor. Yani Umberto Eco'nun deyimiyle az önceki uzun havaya nispetle entropisi yüksek bir türkü bu. Önceki anonsta bir hayli uzun konuştuğumdan sadece işaret etmekle yetineceğim. Ve türkünün sözlerinden çıkan birkaç farklı anlatıyı bulmayı sizlere bırakacağım. Dinleyeceğimiz bu meşhur Sivas türküsü Divriği ilçesinden kaynak kişi Mehmet Yüzgeç. Derleyen ise Muzaffer Sarı Sözen, türkü 3.8'lik ölçüye sahip Cem Adrian ve Zeynep Karababa'dan dinliyoruz. Akşam olur karanlığa kalırsın. alarsın oy gelin gelin sert gelin, gelin öldürdün beni beni koyup ya delilere varırsın beni Sana zulüm bana ölüm değil mi? Oy gelin gelin Sevdalı gelin Öldürdün beni Sana zulüm bana ölüm değil mi? gelin sevdalı gelin öldürdün beni ö tersin yeri mi yoktur yoksa beni Sar altın yaptırsam yarim boynuna sar altın yaptırsam yarim boynuna vallah güzellerin düşmanı çoktur oy gelin gelin sevdalı gelin Güzellerin düşmanı çoktur. Oy gelin gelin, sevdalık gelin, öldürdün beni. Çok efkarlı türküler ard gelmiş bu hafta. Arkadaş sohbetlerinde... Biz bunlara biraz da sokak ağzıyla ciğer söken, ocak batıran türküler derdik. Şimdi dinleyeceğimiz türkünün sözleri Dursun Ali Akınet'e, müziği ise Selahattin Aygün'e ait. Musa Eroğlu'nun icrasından tanıyıp öğrendiğimiz bir türkü olduğundan onun ismiyle özdeşleşmiş eserlerden birisi bu. Ölçüsü 9.8'lik, Musulü ise 2, 2, 2, 3. Bu türküyü de Cem Adrian ve Musa Eroğlu birlikte icra ediyorlar. Şimdi onlardan dinliyoruz. Yolun sonu görünüyor. Müzik Bahardan Bana ne borandan Kardan Bana ne yazdan Bahardan Bana ne borandan Kardan Aşağıdan Yukarıdan Yolun Sonu görülüyor Aşağıdan Yukarıdan Yolun sonu görüyor. Geçtim dünya üzerinden Ömür bir nefes derinden Bak feleğin çemberinden Yolun sonu görünüyor aynen gelir kendi ne eder ne fendi sayılı günlerdi kendi yolun sonu görünüyor geçtim dünya üzerinden ömür bir nefeslerinden Akfere'nin çemberinden Yolun sonu görülüyor Ezrail'in gelir kendi Ya derne efendi Sayılı günler tükendi Kaldın sonu görev <Gülüyor> Merhamete yüreği yok Bu dünyanın dileği yok Merhamete yüreği yok Kılavuzum gereği yok Yolun sonu görülüyor Kılavuzum gereği yok Yolun sonu serinden ömür bir nefes erinden vafile çemberinden yolun sol görüyor Ezraili Ömür bir nefeslerinden, bak fleyin çemberinden, yolun sonu görünüyor. Ezrailin gelir kendi, ne ader ne efendi, saygı gün. Bu türkünün çok özel bir yeri var bende Çünkü dedem ve anneannem çok severdilerdi bu türküyü Birazsa da benden dinlemek isterlerdi Hala doğru düzgün çalamıyorum ama o zamanlar hiç çalamazdım bağlama Dedem özellikle bu türküyü isterdi benden Musa Eroğlu'ndan daha güzel çalıp söylüyorsun derdi. Onların da ruhu şad olsun. Bu arada az önce dinlediğimiz iki kayıtta Cem resmi YouTube kanalında mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. Merak eden dinleyiciler sosyal medyadan takip edebilirler Cem Bunu da belirtmeden atlamamış olayım. Şimdi de Cem Adria'nın tek başına okuyacağı bir türkü var sırada. Sözleri Ali Kızıltu'a, müziği ise Hamza Başvur'ta ait ve Cem Adria'nın Seçkiler isimli albümlerinin ikincisinden dinliyoruz. Öf öf diğer adıyla Sen Gel Diyorsun. Diyorsun karyamış yollara örtülmüş izler örtülmüş izler bulamam diyorum evv sen bul diyorsun sen bul diyorsun karyamış yollara. Örtülmüş izler, örtülmüş izler Bulamam diyorum öf, öf. Sen bul diyorsun Sen bul diyorsun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 sen dur diyorsun. Sen dur diyorsun. Sen yoksun ya böyle. Issız Ankara. Sensiz Ankara. Duramam diyorum efendim sen dur diyorsun. Sen dur diyorsun. Sızıldığım baharı mı yazımı? Hangi kalem yazmış of of benim yazımı? Dert ortadan modan dertli sağsı mı? Dertli sağsı mı? Çalamam diyorum, öf öf sen çal diyorsun, sen çal diyorsun. Derd ortağım olan dertli sasını, dertli sahsın Çalamam diyorum, öf öf sen çal diyorsun. Çalıyorsun Sırada Kemal Dinç'in İstanbul'da verdiği canlı konserin Albümünden dinleyeceğimiz Türküler var. İkisi de Karacaoğlan Türküsü. İlki Sivas Şarkışla yöresine ait. Aşk Veysel'den İhsan Öztürk derlemiş. Ama bu türküyü Anadolu'da hemen hemen herkes halk müziğiyle ilgilenen, iştigal eden herkes Ruhi Sun'un icrasından tanıyıp sevmiştir. TRT'deki künyeyi aktarma gereği hissetmekle birlikte bunun da altını çizmek istedim. Çünkü Ruhi Sun'un yorumu ondan sonra yorumlayan kişilerin duygularını, hissedişlerini domine etmiş ve kendisini her yorumda hissettirmiştir. O yüzden bu vurgu... Şimdi Kemal Dinç'ten dinliyoruz. Ben mailimi üç güzele düşürdüm. Şemsi bir kameri lelif Onların aşkıyla aklım şaşsın Bir şemsi bir kameri lelif Kamerileri vay beni beni Onların aşkı Aklım şaşırdım Hangisinden ya değliyim gönlümü Vay beni beni Vay beni beni Olarım aşkıyla Aklım şaşırdım Hangisinden ya değliyim Don't shout 3 güzel oturmuş bana el eder 3 güzel oturmuş bana el eder hangisinden ya değileyim için aynı albümünden yani konser kayıtlarından oluşan İstanbul isimli albümünden dinleyeceğimiz ikinci türküde yine Karaca olan türküsü. Bu çok yaygınca bilinen ve sevilen bir türkü. Ne yazık ki künyesiyle ilgili başkaca bir malumat yok. Bazen çok sevilen ve yaygınca bilinen türkülerin künyesi olmayabiliyor. Birçok yörede icra edildiği için. Bu da onlardan birisi. Ve Karacaoğlan'ın güzel şiirlerinden biri. Merak eden dinleyiciler şiirin tamamına Karacaoğlan'la ilgili derlemelerin hemen hemen hepsinde ulaşabilirler. Kemal Dinç'e bu türküde Yadigar Koçer eşlik ediyor. Dinleyeceğimiz Karacaoğlan türküsünün ismi ise Gamçekme haline divane gönül. On çekinler <Gülüyor> Çeviri kadar dinlediğimiz bağlamaların tınısına yakın tınıya sahip kayıtlar bulmaya çalıştım. Birkaç tane de buldum aslında ama bu listeye pek yakışmadılar. Bu sebeple biraz tarzı değiştireceğiz şimdi. Çok keskin olmamakla birlikte biraz sert bir viraj almış olacağız. Alişan Bulut'un Dağın Değişleri isimli albümünden değişler dinleyeceğiz. Bunlardan ilkinin sözleri Ali Haki Edna'ya ait. Müzik perişan, güzel. Ali Haki Edna ile ilgili malumat aktarmıştım önceden. Elbistanlı bir şair. Merak eden dinleyiciler, yine önceden künyesini aktardığım Mehmet Kömür'ün hazırladığı ve Demos yayınlarından çıkan Ali Haki Edna Divanı, Hayatı, Yaşam Felsefesi, Şiirleri isimli kitaba başvurabilirler. İstanbul 2007 basımı bu kitap. Lirik şiirleri var gerçekten Ali Haki Edna'nın ve kolaylıkta da anlaşılabiliyor. Alişan Bulut'un Dağın Değişleri isimli albümünden dinleyeceğiz bu değişi ama öncesinde bir teşekkür borcumu yerine getirmek istiyorum. Şöyle ki bu albümden beni Kaan Sarıveli haberdar etti. Kaan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Buradan selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Yeri gelmişken kısaca bir şey de. Belirtmeden geçmek istemiyorum. Açık Radyo beni çok güzel insanlarla tanıştırdı. Bu vesileyle çok şey öğrendim. Kişiliğimin, benliğimin oluşmasında Açık Radyo'nun birçok farklı boyutuyla etkisi var şüphesiz ama Açık Radyo dinleyicilerinin de hiç yabana atılmayacak bir etkisi var. Çok güzel insanlarla tanıştığım için Açık Radyo ailesine teşekkür ve minnet borçluyum. Güzel insanların bir araya toplandığı bir mecra olduğu için de kopamıyorum radyodan. Aslında işlerimin yoğunluğu nedeniyle ve İstanbul'dan artık biraz kopmuş olmam sebebiyle programı bir aralar bırakmayı düşünmüştüm. Ama dediğim gibi güzel insanların buluştuğu bir mecra olması beni buraya bağlıyor. Ayrıca tam da bırakmayı düşündüğüm dönemlerde aldığım mailler, mektuplar bu kararımdan beni caydırdı. Ama açık radyo artık yeter teşekkür ederiz derse o başka tabii. Hasılı bu vesileyle tüm açık radyo ailesine de teşekkürü borç biliyorum. Bu bahsi de kapatıp Türkiye'ye geçelim şimdi. Alişan Bulut'un Dağın Değişleri isimli albümünden dinliyoruz. Deminde ifade ettiğim üzere sevdiğim Esrarı Nuru Cemali Sevdiğim Nur nuru cemalım, görüp meftun olan olan aşıklara asılım, kıymetli kalayı yar yar bezmi visalım öz canını veren veren aşıklara soru, sadıklara sor Kıymetli kalayı yar yar bezmi visalı öz canını veren veren sadıklara soru benim efendim benim gül benim sultanım. Zülfünün Zenciri Yar Yar Divanelerde Leblerinin Zevkü Zevkü Mestanelerde Şemir Usarın Pervanelerden Ateşi Hicrinle Yanıklara sor Yanıklara sor Şemir sarın yar yar Pervanelerde Ateşi hicrinle Yanıklara sor Benim efendim benim gürlüzlüm, benim sultanım Geday var eden aman bu mümkünatım Şimdi rehyâ aman namman hayû mematı. Hızra sormayın, abu bu hayatı, aşkın meyni mu şehden, aşıklara sor, sadıklara sor. Zira sormayın yar yar abı hayatı. Aşkın meyini bu şehden aşıklara sorup benim efendim, benim gülüzlüm, benim sultanım. Benim efendim, benim gülüzlüm, benim sultanım. Şimdi sırada Alişan Bulut'un Dağın Değişleri isimli albümünden dinleyeceğimiz ikinci değiş var. Sözler Feyzi'ye, müzik İbrahim Aldede'ye ait. Değişin ismi ise ağyara yüz verme. Ağyara ah yüz verme. Ey güzel sakın, Ağ yara yüz verme Ey güzel sakın, Selvi Huremanım Aman ha aman Sen bir gülsün hara, Gel olma yakın Gonca dihanım hanım, Aman ha aman Sen bir gülsün hara, gel olma yakın Gonca idi hanım, aman aman Dost, tıygamzen, çeşmim çeşmim yaşın huneyle Gamzen çeşmim, yaşın hun eyler Cismim bir işaret eyler, hoş eyler Cahil sır saklamaz, son rafa eyler Kaşlar kemanım, aman aman Cahil sır saklamaz Son rafaş şeyler Kaşları kemanım Aman ha, aman Dost feyzi payı Yara yara dün edip yeri. Bezi, payı, yara, dün edip, yeriş Gam değil elinden, yesem erzeniş Bu canım çıkmadan, el yetiş Bir daha göreyim, aman aman Bu canım çıkmadan Ela bir daha göreyim aman aman Programın sonuna ayırdığımız bölümde bu hafta Perişan Güzel'den değişler vardı. Ama bunlardan sadece birini sizlerle paylaşabileceğim. Zira süremizi doldurmak üzereyiz. Perişan Güzel bildiğiniz üzere Afşinli bir şair, aşık daha doğrusu. Önceki programlarda hakkında malumat aktarmıştım. Fakat size belirtmediğim bir husus var, onu şimdi söylemek istiyorum. Asıl adı Gozal Köse olan Perişan Güzel, yine aynı mahlası taşıyan Perişan Ali'den Mahzuni'nin yakın arkadaşı olan Perişan Baba'dan farklı bir kişi. Perişan Ali'den de sizlere ilerleyen haftalarda ya da aylarda değişler dinleteceğim. Ama ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Perişan Ali, Perişan Güzel'den daha genç bir aşığımız. Şimdi Perişan Güzel'den dinliyoruz. Söz ve müzik de Perişan Güzel'in kendisine ait. Yine efkarlandı Divane Bülbül. Yine ev karalandı diva Yine ev divane diva bil ne bildi? Tesellit magay gül durmuyor. Kafeste çiğneniyorlar günün. Merhamet sürece gel görür müyüm? Eyvah, eyvah, eyvah, vah, eyvah, eyvah Ahu oh, yemez kandır dağların başı Ahu oh, yemez kandır dağların başı Neler garip, garip durduğun mazışı Mahallakta dürüm yürül beş kolma gay dal görlüm Yürül beş kazainuldu da erim yazım eyvaz kazainuldu da erim yazım hecil sai da ne şakral halozum dosta ilatmak ayı aşkını Eyvah, eyvah eyvah eyvah, eyvah eyvah eyvah Kesik eyvah Kestik badi sevayir vuru <Gülüyor> Bu sefil perişan kurdu hatta gezer Ağlar gözlerinden hicrallar sızan Olam dağrı çözmüş işte ya da güzel Şu garip gönlüm ay gül gülmüyorum Doluşkar gönlüm Böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk Destekçimiz Ayşegül Sönmezay'a çok teşekkür ediyorum. Sağolsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. dan dile titreşimler. Hazırlayan sunan Emre Dağtaşoğlu. Desteği için açık radyo dinleyicisi Ayşegül Sönmez teşekkür ederiz.